Hepinize iyi pazarlar sevgili açık radyo dinleyicileri. Liberaya hoş geldiniz. Ben Volkan. Bu haftaki programda tam orgül yok. İsmail Başöz Uzun bir süredir olduğu gibi yok. Ben de zaten stüdyoda değilim aslında. Ee, şu anda Datça'da e, Tayfun Polat'la beraberiz. Kendisi de bir süredir Tatça'da yaşıyor. Tayfun Polat'ın kim olduğunu hani Açık Radyo dinleyicileri hatırlayacaklardır. Belki ilk fırsatta akıllarına gelecektir. Ama bilmeyenler için hatırlatalım. Açık Radyo'da yerli programının pazartesi günleri saat 8 ile e, 9 arasının sahibi e, orada yerli e, Türkçe müzik yapıyor. Yani onların e, yerli müzisyenlerin icralarına yer veriyor ağırlıklı olarak. Evet. Kendisiyle futbol ve müzik ekseninde bir program yapacağız. Daha önce de hatırlayanlarınız varsa yapmıştık. Barış suyu burada ağırlamıştık. Gerçi onu telefonda ağırlamıştık. Ankara'da olduğu için kendisi telefonda bağlantı kurarak bize hem futbol hem de başka sporlarla ilgili olan müziklerden bahsetmişti. Murat Meliş ile iki program yapmıştık. Onda da arşivden, tozlu arşivinden... E, futbol müziklerine yer vermiştik. En sonunda Cüneyt Bolak bize eşlik etmişti. Müzik ve futbol deyince aklımıza gelenleri paylaşmıştı bizle. Onun tabi programı da birazcık e, heavy metal ağırlık programdı. Dinleyenler hatırlayacaktır. E, programımızı duyduğunuz üzere e, gaza basmak suretiyle başlatmış bulunuyoruz. Çünkü e, bir kafenin bahçesinde E, sessiz olacağını tahmin ettiğimiz bir bölgesi de yapıyoruz ama işte Etraftan okey sesleri geliyor Biraz önce duyduğunuz gibi aray sesleri var Fon müziği duyulabilir kafedeki e, Etraftan geçen motorların sesleri duyulabilir e, Birazdan bir köpek avlayabilir hani Şaşırmayın e, Tamamen doğal ortamında bir libero icra ediyoruz Girizgiye yaptıktan sonra Tayfun'a merhaba diyelim Merhaba Tayfun Merhaba Volkan Hoş geldin Hoş Sağ bulduk ol. Sağ ol e, Liberoya da katıldığın için Ee, biraz önce de hatırlattığım gibi hani futbol ve müziğin ilişkisini kapsayacak biz 6-7 tane program yapabildik hani. Bir, birkaç bir bir tanesini daha seninle icra edeceğiz. Ee, şöyle başlayayım. Bu müzikle futbolun bu kadar iç içe olabilmesini sağlayan şey nedir sence? Aklına gel gelen hani bir tezahürat yanı var eyvallah. Evet, evet o ama, ama onun dışında de... tamamen böyle matematiksel bir müziğin içinde de futbolun e, hem ruhunu içeren müzik hem de sözel açıdan içeren evet, çünkü, şeyleri var. E, tabii ki kadın müzisyenlerimizin bazıları için de gerekli olabilir ama çoğunlukla futbol e, müzik ilişkisini erkek müzisyenler üzerinden maalesef okumak lazım. E, ve Çoğu müzisyen de, benim tanıdıklarımın en azından çoğu da futbolla gayet e, alakalı müzisyenler. E, dolayısıyla da şarkılarından e, özellikle söz müziği yapıyorlarsa, e, şarkı sözlerinde futbola e, bir şekilde sirayet ediyor. Gündelik yaşamdan bahsettikleri şarkılarında en azından. Bir bu yönü var. Bahsettiğin gibi e, marş, e, tezahürat, nakarat yönleriyle senelerdir tribünlerde hep e, Türk pop müziğinden, Türkçe sözlü müzikten faydalanma durumu var. ki Dünyada da bu böyle. E, ama matematikte ne kastettiğini çok iyi anlayamadım. Yani işte hani girizgahı olan, nakaratı olan, ha, kümülatif, evet, bu, matematik yani. müzik dediğim oydu. hani okay. tezahürat bir yanda o da bir matematik var evet, ama 30 evet, saniyelik evet. bir işte sadece okay. kartal gol gol gol de şey olabiliyor ya tezahürat hani uzun sürmeyen bir e, müzikal. Yani tabi taraftarlık mevhumunda e, takımına e, şevk vermek, gaza getirmek için çok fazla e, müzikten faydalanılıyor. Kendi çoğu taraftar grubu da kendi yapıyor bestelerini. Ee, ama işte dediğim gibi tribünlere de yansıyan çok fazla e, daha çok pop müzik örnekleri var ee, şimdi şimdi e, lokal bölgesel e, çıkan müzisyenlerde e, değişiklik olabiliyor mesela e, Gençler Birliği'nin e, resmi şarkısını geçen sene kulüp şarkısını Aysezer yaptı Ezel e, Ankaralı bir rapçi Hip Hopçu, aynı zamanda regi şey böyle. E, Gerçi uzun zamandır İzmir ve Kadirköy'de yaşıyor olsa da Gençler <gülüyor> Birliği'nin e, müziğini lokal seslerde e, seslerde yer verebiliyor. Bunu Gençler Birliği yapmıştı normal tabii de. Konuyu da attım biraz demeye çalıştım. E, özetle e, futbol mevzusunu çok fazla konuşuyoruz zaten müzisyen Aynen. arkadaşım. İşimde gereği biraz çok fazla müzisyenler birlikteyim e, sohbet halindeyim e, diyalogumuz var ve pek çoğuyla da do dönüp dolaşıp mevzu futbola dönüyor hmm. futbol da konuşuyoruz yani <gülüyor> müzik konuştuğumuzda Senin kadar. zaten futbol kariyerin de var ona gireceğiz ayrıca Senin nasıl <gülüyor> bir kariyersin neyse ee, hani işim gereği dedin onu da parantez açalım Tayfun ayrıca Kadıköy'deki Kargabar'ın canlı müzik sahnesini E, aylık Hı -hı. programını organize ediyor. Hı -hı. Ama radyo programım sebebiyle de çok Tabii. fazla müzisyenle diyalog halindeyim. Ee, sohbet halindeyim. Seviyorum da aslında böyle bu, Hı -hı. Bu, bu ilişkinin bu şekilde yürümesini. Yani ben bir şarkıyı bulup keşfettim ve direkt o müzisyenlere, o çocuklara ulaşmaya çalışıyorum zaten. Orada da bir diyalog başlıyor ister istemez. Kimisiyle e, sanal ortamda mailleşerek ya da mesajlaşarak kimisiyle de yüz yüze olma şansı oluyor. Oradan da bildiğim için futbol çok fazla var e, genç müzisyenlerimizde, eski müzisyenlerimizde. Şimdi şu bugün çalacağımız parçalara listesine göz atıyorum. Hepsi yeniler. Yani evet. 2008 sonrası belki de çıkanlar birçoğu. Yo, Cenk, Cenk Taner'i geçelim. Bir tanesi geçelim. eskidir. Cenk Taner, İhtiyaç molası tabii. Tabii Cenk Taner ve İhtiyaç molası çok eskiler hı hı. diyebiliriz ama diğerleri yeni isimler hani bu iki istisna dışında da yine başka şeyler var. yeni müzisyenlerin, yeni grupların futbolaya da spora böyle çok meyilli olması da dikkatimi çekti. Seni de çektim bunu diye soracaktım yani ve neye bağlı? Ya bir genelleme yapamıyız. Çünkü eskilerde mi? çok fazla akla gelen içinde Kesme Şekerin her albümünde bir şarkısında var. Hı -hı. futbol muhabbeti geçer iki kelime de olsa ama diğerlerinde çok gelmez hani futbolun daha fazla göz önünde olmasından dolayı mı acaba? Şöyle Yoksa bir, yenilerin futbolu çok daha benimsemiş olmasından. Bence bu son dönemde bunun daha artıyor olmasının sebebi e, yeni kuşak genç müzisyenlerimizin söz yazarlarımızın daha doğrusu bu söz müziğini e, Hı -hı. özdeşleştirebiliriz. Yani bunu post rock'ta falan göremeyiz ya da elektronik müzikte Tabii. göremeyiz. Söz müziğini önümüze alıp baktığımızda ister istemez genç kuşak Ozanlar söz yazarları nasıl gündelik hayatlarından anlatıyorsa o gündelik hayatında bir, bir kısmını kimisinde daha fazla kimisinde daha az futbol e, da oluşturduğu için şarkı sözlerinde daha, son dönemde daha çok sirayet etmeye başladı futbol. Ama dediğim gibi tür bazı bakmamız lazım buna yoksa ya ben şeyi biliyorum işte birkaç tane postrak grubu düşünsek onların da futbolla alakası olduğunu, birlikte maç seyrettiğimizi falan filan biliyorum ama Türk olmasa da şey geliyor aklıma İskoççadan kimdi o? Zidane'ın filmini yapmışlardı. Yani ha, San evet. Pedro diye güzel de şarkıları evet. var. Dur evet. ben de çıkartalım şimdi. <gülüyor> o aklımıza genince onu söyleyelim. Ben de hatırlayamadım bir anda Elektronikte de çok var yani. E bugün İngiltere'de olmazsa olmaz zaten de. Tabii. Türkiye'den bahsedersek e, biz şey takibini söz üzerinden yapabildiğimiz için söz müziğinde hı hı. daha çok örneğini görüyoruz. Ama benim bildiğim işte futbol muhabbeti yaptığım işte instrumental müzik yapan, söz müziği yapan işte elektronik müzik yapan Müzisyenler de varlar. Fakat ben bugün işte daha çok şarkı sözlerine dikkat ederek birkaç tanesini seçtim. Birkaç tanesi de içinde futbol geçmesi de müzisyenlerinin futbolla olan ilişkisi yüzünden seçtim playlisti. Peki o zaman bir tanesiyle ilkiyle başlayalım. Hikayesini sonra dinleyelim. Tamam. Şimdi e, yüz yüzeyken konuşuruz dinleyeceğiz. Yaz Geçer isimli Hı -hı. parçasını. Evet. Yazın bu son günlerine denk gelen günde güzel bir parça olacağını düşünüyoruz. Sonra neden bunu çaldığımızı konuşacağız. Güneylere inmeden o ik heb sat zat, ik heb een heb ik heb ik heb een kijk zat, een kijk zat, ik heb een Gurpijta, gomldun. Belkje, ben je al niet aan het leren? Maar, je bent niet aan het leren. Maar, je bent O, güzel filmde filim de, hep yıktın heb je tsungana. hep yıktın heb je tsungana. Mach pits me, in een holigan. gibi je als je wil, je hisseden bir insan Olarak çok yanlış yaklaştım sana Jok, Kushla, ruchar, koscharia, getal, bishikilder, choksu, chip, askonsham, guzak, kuz, kibisch, hier, als epic, en je kijkt Libero devam ediyor, Yüz Yüzeyken Konuşuruz'dan Yaz Geçer isimli parçayı dinledik. Neden bu parçayı dinledik? İçindeki sözleri tekrar hatırlat bize. Yani Artan... bir laf geçiyor aslında. Yüz Yüzeyken Konuşuruz. Daha doğrusu bu Kaan'ın e, grubu kurmadan yaptığı kayıtlardan, tek başına gitarla yaptığı kayıtlardan birisi Kaan Boşluğan. Bir laf geçiyor. E, maç bitmeye yakın. Sahaya atlayan holeyvan gibi diye böyle. O psikolojiyi bahsediyor zaten böyle şarkıda. O yüzden seçtim. Yoksa Kaan Boşluğan'ın sözlerinde hep var işte. Kendi, kendi evimde, evimde deplasmandayım, deplasmandayım, takımdan diye. ayrı düz koşu, Ankara Kapkara şarkısında doğrudan meşriktaşlığına vurgu yapan, bir tarafım beyaz diyor, bir tarafım kara diye bir söz geçer falan. Bir taraftan da çok Beşiktaş muhabbeti yaptığımızda, ben de Beşiktaşlı olduğum <gülüyor> için, Beşiktaş muhabbeti yaptığımızda bir müzisyen. Aynı zamanda da enteresadır. Geçenlerde Temmuz belki... Temmuz ayıydı galiba. Temmuz değil evet. mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Peki, İzleme fırsatım olmadı ama... Hazirandı. Haziran Hazirandı. Bu? Çünkü sonrasında yok öyle kararlı şeyden, şeyler grubun elemanlarıyla konuşmuştum. Bir Onlar maç bir yaptılar. Onlar bir hansa yaptılar, yaptılar. Evet, ve aralarında. böyle bayağı Facebook'ta da etkinlik evet. kurdular, hayran sayfalarını evet. gönderdiler. bizdeyken konuşuluzlar, yok öyle vesaire. kararlı şeyler. Bayağı da seyirci de gitmiş. Hatta e, o kadar moda da oynandı galiba. Evet, abi. o kadar çok seyirci gidince de <gülüyor> beklemiyorlarmış ve e, panik yapmışlar. Böyle seyirci <gülüyor> karşısında oynama psikolojisine girmişler. Bir taraftan da böyle e, keyfini de çıkartmaya çalışan arkadaşlar. E nasıl geçmiş o maç ben bilmiyorum. Park 60 yüzeyken konuşuruz. <gülüyor> Öyle öğrendim ama şey yok yok şu tayfası dedi ki biz sadece takım yani bizim takım sadece grup elemanları ve işte töresiydi Onlar dışarıdan çok takviye almışlar falan dedi. Yüzeyken konuşuruzdan iki kişi oynamış sadece. Zaten iki kişi başlamıştı diye düşününce aslında. Ama işte hikaye. o da diyor, değil. Ben fotoğraftan Can'ı hatırlıyorum. Can Kalyoncu davulcu vardı. Kaan tek. da mı oynamamış? Kaan var. Kaan ile Can. <gülüyor> Diğerleri işte başka... Çevrede e, toplama takım olunca e, Yokuş farkı değilmiş. Küçük, küçük bir orada <gülüyor> küçük oyunlar yaşanmış. Yokuş'un farkı olduğunu söyleyelim. Oradan da Erdem bir kaza geçirip ayaklarını evet. kırdı. Yardım aksak kalmayın. Nasıl attım top sakal mı? top sakal. Sakalı tutturdum en azından. Onu da geçmiş olsun diyelim. Evet, evet. Ayrıca ayakları kırık Tam bir şekilde zigette, ziget'te de sahneye evet. çıktı. Zigetten ki, bir hafta önce Macaristan'da zaten. yapılan en büyük Avrupa'nın dünyanın en büyük, dünyanın festival en büyük festivallerinden biri Türkiye'den de ve kendi sahnelerinin de yani. headliner'ıydılar bu arada. Öyle <gülüyor> herhangi bir saatte de çalmadılar. Evet. <gülüyor> kendi sahnelerinde headliner olarak çıktılar. Onlar da güzel bir sahne gerçekleştirdiler, videolarını izlediler. Belki de Ziget'in en şeyi, hani şu an biraz müziğe giriyoruz ama en ilginç, tarihindeki en ilginç konser bile mi? olmuş olabilir. İki ayağı yani. kırık böyle. Ve albüm yeni çıkmış bir Türk grubu hı hı. ilk defa geliyor, ayakları kırık. Geçmiş olsun ona. Devam edeceğiz. Şimdi müziklerle Esas Çocuğa geçeceğiz. Şarkının adı Meyhan'ın niye Esas Çocuk? Şimdi ben bu şarkıyı da çok iyi biliyorum. Bu şarkıda da öyle bir sözler geçmiyor. Ha, evet. Futbola dair. Esas Çocuk bayağı uzun süredir kayıt yaptı. Onlar bir türlü gün yüzü görmediler. Bu önceki e, kayıtlardan e, bir, bir gün bir yerde olması lazım. Kendi imkanlarıyla bir e, albüm çıkartmışlardı. Uzun hı hı. da, EP de değil yani. Oradan bir kayıt. Yenileri bir türlü gelmedi. Ben de bunu seçtim ama şey esas çocuğu seçmemin sebebi e, grup elemanlarından e, Fulya hariç, basçı tamamı top oynuyorlar. E, Valide Bağlar spor kulübünde, e, İstanbul liginde top oynuyorlar. Kim onlar? Kim onlar? onlar? Kaos Köksal, e, Uygar e, Çetin Çetiner ve Deniz Ağan. Deniz Ağan aynı zamanda Ringo Jess'in ve Eskiz'in de e, gitaristi. Aynı zamanda Eskiz'in basçısı Can Tuna boylu da e, Validebağlar'da e, futbol oynuyor. Validebağlar da iddialı bir takım İstanbul Ligi'nde. böyle Hep playoff'larda da falan ilerleyen bir takım. Diğer taraftan da esas çocuk e, solisti Kaos Köksal 2 senede Gazoz Ligi'nde de top oynadı kargo sporda. Yüzde de gö gördük adını i, ama. Yok çıktı bayağı çıktı bir maç. Geçen <gülüyor> sene hiçbir maça çıkmadı. Evet, Validebağlar'a ağırlık verdiler. Hiçbir maça gelmediler. Yoksa Uygar'ı da transfer etmiştik biz ama. 9 o yüzden kesik İyi bir önlü barodur. Çok e, ilçim bir stili vardır. Genelde de, cahinede de öyle bir stili vardır. E, Şarkıda, meyhane işte. Açık Radyo 94.9'da Libero programı müzikli bir şekilde devam ediyor. E, futbolda konuşuyoruz. tabii bir yandan e, konuğumuz Tayfun Polat. Tayfun Polat yerli ve yeni müzik piyasasını iyi bilen biri. E, ve bu yeni çıkan grupların gruplarında e, futbolla ilişkili olan müziklerini idareleyip toplayalım, bir program yapalım dedik. Kendisini DATÇA'da e, sessiz olacağını tahmin ettiğimiz ama zaman zaman E, araba kornaları, köpek sesleri vesaire gibi seslerle e, karşılaşabileceğimiz bir kafenin arka e, masasında oturup sohbetleşiyoruz. E, esas çocuktan Meyhane isimli parçayı dinledik. Şimdi oradan şuraya geçelim. Şimdi ben de hani açıkça şunu da söyleyeyim, e, gazoz liginde ben de oynuyorum hmm. daha önceki programlarda da şey yapmışızdır aktarmışızdır kaosla e, uygarı görünce heyecanlandım özellikle uygarı benim uygarla liseden tanışmam var e, mahalleden diyeyim ataköyden ne kadar burası site e, yapısında olsa da mahalledir <gülüyor> aslında bir anda e, <gülüyor> Tabii. E, işte bu mahallelerse sonra hal halı sahalara falan geçmiştik e, uygar oynayamadı hiç Benim Gözlüğü bildiğim kaderji gazoz Bir 1-2 hazırlık maçında gördüm Hazırlık maçına bile gelmedi Geldi yani bir geldi. tane yani Onda sen o. yoktun evet, galiba evet. Ben de haçıdaydım doğru <gülüyor> ee, Yani uygar da aslında iyi bir uygar Gününde bir uygar <gülüyor> <gülüyor> Biz de <gülüyor> çok, çok büyük umutlarla Canavar bir şekilde ona. takımı sırtlayabilir Diyebilirdim Sıkıyor Lise zamanında olsaydık tabi O zaman hepimiz fittik oynuyorduk Bir de davulcuların ki ben de bir dönem davul çalmıştım var. Böyle buna ayrı abi. bir hikayesi var galiba. Daha ayrı yaklaşıyorlar falan. Bilmiyorum Hı. Peter Check'tan geliyor mesela Hı. şu an aklıma Chelsea'nin gyesi o da ayrı. İyi bir davulcu. Gazoz Ligi Gazoz diye Ligi. buradan girdim. Hı. Ben de Uygar'la küçük bir hanıma anlatayım dedim bu vesileyle. Sen de Gazoz Ligi'nde oynuyorsun. E, artık daha çıldı yaşadığım için gittikçe oynuyorum. Her ay bir hafta İstanbul'dayım. Maç denk getirmeye çalışıyorum. Ee, organizasyon komitesi bir maç tarihlerini değiştirmezse çünkü ben bütün planlarımı ona göre yapıyorum böyle konserleri bilmem neleri ona göre ayarlayıp İstanbul'a gidiyorum maça çıkacağım diye o hafta bir şey oluyor falan Tar maçlar ya, artırıyor biliyorum. maçın saati değişmiş şey olabiliyor bir şey olabiliyor o yüzden istediğim sıklıkta oynayamasam da hala oynuyorum ee, işte dördüncü sezonu bitirdik biz de keyifli bir yapı pozisyon ben solda sol bek Oynuyorum ama biz üçlü defans yaptığımız için artık bir de ben gittiğimde abi sen burada kafana göre takım muhabbeti yapıyorlar. Biraz takımın en yaşlısı olduğum için böyle. De ve de kaptanı. kaptanı. Uzaktan kaptanı da olsa kaptanı. Sol açık oynatıyorlar beni ve çok zorlanıyorum. İbrahim Üzülmezi iyi anlıyorsun değil çok mi? Üzüntü. Ya onu anlayamam. O empati kurabilecek mi zannetmiyorum ama. açık oynatmaya başladılar son sezonda gittiğim maçlarda en azından öyle oynadım ama sol defanslı solu daha sevdiğim niye? tercih ettiğim bir niye ee, ben de hiç lisanslı top oynamadım ee, çok istedim ama bir şekilde hani bir baba faktörü vardır ya böyle hı hı. engelledi bir şekilde yani ee, daha çok yani büyük sağ tecrübem çok yoktu ve solam ve solda <gülüyor> 7 7'de 7 de yapılsa, 8'de 8'de 8 de yapılsa, 4'de 4 de yapılsa, sonunda 11, 11'de 11 de yapılsın. Hiç fark Gider gelirdim yani böyle. Çok uzun seneler. Hatta nasıl bir ciğer diye hep şey yapıldı böyle. Aslına bakarsan, forvette falan e, hızım yok. Benim sadece kondisyonumla sahada varlık gösterebiliyordum. E, defansta daha rahat etmemin sebebi de e, bir şekilde zamanla da geliştiği o e, vücudunun kabiliyetlerini yapabileceklerini öğrenince aklınla futbol oynamaya başlıyorsun. Kondisyon düşmeye başlayınca. Hı hı. Pozisyon bilgisi falan filan derken ben defansda çok rahat ediyorum. Ee, sol bekle çok bulunan bir şey değil. O yüzden e, forma garantisi de var. <gülüyor> böyle. E, gerçi niyeyse bizim karga sporda bayağı sol var yani. E, hep de oluyor. Her senede sayıca yapıyor. Neyse e, soldu. Solak olunca ister istemez. Yani ön libero da falan şu yaşımda oynayamam. Kondisyonum yetmez. O yüzden... Gerçi sizin takımda bir sağ açık. Mehmet abi mi vardı? Evet. O galiba en yaşlısı ama... Yok hayır. Değil mi? Yok. Saçları <gülüyor> onun saçları kır sadece. Onun saçları kır. Tamam. O onun imajdan dolayı evet. öyle şey, gösteriyor. Şey neydi? Ravanelli. Ha aynen. Ravanelli, Ravanelli de öyleydi Yani o öyle... çizgiye yakın oynuyorum o yüzden yani. Eros Romazzotti vardı eski futbolcu. Aa evet. Ve sonradan da e, popçu olmuştu. Julio Iglesias da öyle maalesef. Değil maalesef ama... dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani Real Madrid'in kalecisi adam. İşte yani keşke devam etseydi futbola demek Sakatlanmış için. Sakatlanmış da sorum. Yoksa müziğine bir laf ettiğimiz yok. Yok ben aslında müziğine etmişim. <gülüyor> Ha, e, Julio Iglesias'a da değdirdikten sonra hafifçe ihtiyaç molası yazmışız buraya. Ha, evet. İhtiyaç molası... Nün futbolu ne alakası var? Ne alakası var. var. Tamam kadar... hani yaz günlerinde 25. dakikada bir ihtiyaç molası oluyor çok sıcakta. Onun, ama öyle bir alakası yok. Yok mu? hiç öyle bir alakası yok. Ee, i̇htiyaç molasının davulcusu Murat Güllü benim ilkokul arkadaşım. Fakat çok tuhaf bir muhabbetimiz var. Bak yine davulcu. Evet. Gördün mü? Ee, evet. Evet. Çok da iyi topçudur bu arada. Biz seneler önce, yani ihtiyaç bulasıyla ben uzun süre birlikte çalıştım. Menajerliklerini yaptım Hı -hı. onların. Murat'la da karşılaştık. Biz seni bir yerden tanıyorum. O da aynı şey. Seni bir yerden tanıyorum, seni bir yerden Ama ilkokul arkadaşı olduğumuz hayatta hatırlamıyoruz. Ee, 25 yaşlarındayız falan böyle. Sonra, seneler sonra bir rahatladık böyle. Çünkü bir keresinde bir hal sahada karşı karşıya oynamıştık. Oradan hatırlıyoruz ya tabii ya falan dedik. Böyle bir rahat ettik falan böyle. Ondan sonra... Halı sahada da değil, Fenerbahçe Lisesi'nin önündeki toprak sahada Hı. oynamıştık. Bak şimdi o detayı da hatırladın. Çünkü biz tamam. her hafta sonu oynardık. Fenerbahçe Lisesi'nin orası Cadde Bostan. Yani yok, Göztepe, Göztepe'de, yani. Fenerbahçe Lisesi. Ben oradan mezunum. Or Şimdi yok öyle bir toprak sahada. Hı. Hep orada toprak sahada oynardık. Neyse, rahatla zannediyoruz falan. Yok, Bu şekilde kemiriyor, kemiriyor bizi. Velhasıl nihayet hatırladık ilkokul arkadaşı olduğumuzu. Ee, Ondan sonra muhabbetimiz daha da şey oldu. Zaten grupla sürekli birlikteyim. İşte menajerlik falan. Ve birlikte topta oynuyoruz yani. Ama seneler sonra da e, grubun bütün elemanları top oynamazlar bu arada. Sinan'da topa vurmuşluğu var. Tolga'nın hiç alakası muhabbetleri yok. Muhabbetleri var mı? Futbol muhabbetleri. Var. Yani var. Ee, böyle oturup beraber maç izlemişliğiniz. Tabii vesaire. tabii. Ama sonrasında da seneler sonra da 2000'lerin başları falan olsa gerek ya da 90'ların sonu. Ee, bir firmada çalışıyordu ee, Taner, Solist o ya yani onlar düzenli e, büyük sahada maç yapmaya başladılar şeyde e, İTÜ'nün sahasında, hı hı. büyük sahada ve e, o şirkette de çok fazla arkadaşım olduğu için ve adam eksik falan olduğundan senelerce de orada oynamaya başladık yani ihtiyaç molası diğer bütün gruplar bir tarafa ihtiyaç molası grup üyeleriyle şimdiye kadar en fazla maçı onlarla yapmışımdır O yüzden böyle seçtim yani en çok top oynadığım müzisyenler hmm. oldukları için. O yanınlı bilmiyorum ben ihtiyaç molasında duydum ama. Yani grubu üyelerinin bu kadar Murat bayağı iyi topçudur. Taner'de o cüstesiyle inanılmaz hızlı bir şeydir. Önemli olan bir... bacaklar, bacaklar inceyse e, loko... sıkıntı yok. Yok değil de yani. O da değil? Ve lokomotif gibi gelir böyle. Cüsse de olduğu için kimse Uzun durduramaz. Iri Uzun iri bir arkadaş. Adriano tadında. Daha iri, <gülüyor> <gülüyor> daha göbekli <gülüyor> diyelim yani. Neyse, e, bu seçtiğim kayıt da hiçbir albümlerinde yoktur. E, henüz yok en azından. E, Umarım değerlendirirler. Bir zamanı da ben bir komple şey hazırlamıştım yine. Çok severim toplama albüm yapmayı. Orası için istemiştim. Girip kaydetmişlerdi. Ee, Karga toplama Yok hayır. Daha önce Hı -hı. E, komple kayıp diye. Hı -hı. Kayıp, kayıp stüdyo etrafında. Kullanılmamış. E, şey. Dediğim gibi çok sevdiğim bir parçadır. Konserlerinde hep beni ısrarla Hı -hı. şeyde olmasa bile setliste çaldırttığım bir şeydir. <gülüyor> çünkü diğer ihtiyaç malosu şarkıların da benzemez parçaları. Sıka çünkü. Ee, şey başka hiçbir yerde de olmadığı için bunu seçti. Şarkının adı da? Papa. Radyoda da Libero devam ediyor. Konuğumuz Tayfun Polat. Kendisiyle Türkiye'den müzikler eşliğinde bir program yapıyoruz. Ee, bu çaldığımız parçaların da ortak noktası. Hepsi futbolla bir e, hikayesinin olması. Hem müziklerin hem de grupların futbol ve müzik e, içerikli bir program icra etmekteyiz. Programın tekrarını dinlemek isteyenler olursa hani şu dakikada açtık, biz kaçırdık, neler konuştunuz diye e, öğrenmek istiyorsanız libero949.blogspot.com adresine girerek oradan tüm programın ve tüm programların eski programların da kayıtlarını bulabilirsiniz. Hatırlatalım. Ayrıca bir de twitter.com Taksim Libero 949 da iletişim adresimiz olarak e, size duyuralım. İhtiyaç molasından Papa isimli gur, e, müziği dinledik Her yerde de bulamayacağımız bir müzikmiş Bir şarkılarıymış İhtiyaç Malası'nın bu Tayfun'a da ayrıca bu e, ayrıcalıklı parçayı getirdiği için teşekkür ediyoruz Ve bir sonraki şarkımıza geçeceğiz Ama öncesinde tabi biraz konuşacağız Şarkımızın kimden geldiğini söyleyelim Cenk Taner ve Karabataklar ismiyle e, a, çıkmış Bu albümdü. şey Arbümdü yanılmıyorsam bu Oradan Yok, o Ka komple karga da karabaataklar olaraktı. Bu albüm versiyonu sadece Hı -hı. Cenk Taner attı arkadaşlar. Öyle bir karmaşıklık var, e var ama var. benim de kafam karıştı. Doğru. Çünkü Cenk Taner'i e, hem henüz son e, destek yayınında davet etmiştik. Canlı olarak da söylemişti bunu. Şarkının üzerine de konuşmuştuk. Eee Cenk Taner'in hem bende de ayrı gibi bir yeri var hem de yani Türkçe müzik ve Söz yazarlığı üzerine de ayrı bir yeri var Türkçe evet. Müzik'te. Ee, ve Biraz önce de söylemiştik yani. söylememiz de hatırlatalım. Cenk Dönel'in her albümünde bir şarkısında olabilir, olabilir. iki satır futbol geçer. Bu şarkısında da nasıl geçiyor? Bu şarkısını yani geçmiyor ee, ama işte şey... Niye Metin geçmiyor? Kurt o yalnızlığını falan şey yapmak <gülüyor> istemedim. Ya da ne, işte... Metin Kurt yalnızlığı çok evet şey oldu. E Evet ya da işte şampiyon var eskilerden Hı -hı. aşk ve para albümden falan böyle ya da bir yerlerde geçiyor biraz Eyalet da çocuklarında geçer rüşvet evet evet yani eğer çocuklarını da dinledim İkisi arasında kaldım aslında çünkü sayın dinleyiciler sağ olsun Volkan böyle dün aniden yarın yapalım mı kaydı deyince. Aslında dün mü dedim? Yok. Evvelsi gün dedim ama. hadi ne? Neyse ben böyle çok fazla bütün bayağı da albüm söz konusu Cenk Taner ve Kesme Şeker bütün şarkı sözlere tek tek bakamadım. Burada yok. Ama Cenk Taner olmazsa olmazdı. Benim enteresandır en çok futbol konuştuğum müzisyen herhalde Cenk Taner. Hatta en son karşılaşmamızda da İstanbul'da Galatasaray'ın hazırlık maçını seyredip gelmişti. <gülüyor> ve bu, bu sene tamam bilmem ne hasta Galatasaraylı'dır kendisi. Öyle anılmaktan belki çok hoşlanmıyor ayrı konu ama. Tabii eski dönem <gülüyor> eski zamanlarda çok fazla stadyuma gittiğini hikayelerini anlatmış, tabii, tabii. anlatmıştı bana da. Hani. Bayağı e, şeydir, kızı, kızdırmayı da severiz birbirimizi <gülüyor> falan. E, ben de Beşiktaş'ıyım. Beşiktaş'a da sempatisi vardır ayrı konu. Futbol konuşuruz yani, çok konuşuruz. Yani... Müzikten fazla Cenk'le biz futbol konuşuyoruz gibi bir durum var açıkçası. Her karşılaştığımızda mutlaka futbola gelir konu. İngiltere'si bilmem nesi orası burası. En son karşılaştığımızda da işte maç seyredip gelmişti. Ben e, kabinde çalıyordum. Hı -hı. Geldi başıma durdu ve direkt böyle takım bu sene böyle olmuş falan filan. Heyecanlanmış da Podolski falan filan böyle. Öyle bir muhabbet yapmıştık. Zaten dediğim gibi böyle bir programda hmm. Cenk Taner mutlaka çalınması Eyvallah. gerekiyor. Dağat da ben çok seviyorum. Şeyde... Sonundaki ıslıklı bölümü falan çok Hı -hı. sevdiğim için seçtim. Yoksa Kesme Şeker ve Cenk Taner'da Futbol Tom'dan hep var yani. Bu en taze en yeni kayıtlarından evet. bir tanesi. Evet sol albümünden zaten. Hı -hı. Şeyi de eklemek isterim ben bizzat. Gazoz liginde Metin Kurt turnuvası evet. yapıldığında hazırlık turnuvası kupayı e, tam da aynı dönemde şarkı söylenmişti. Evet. Cenk, Cenk Taner sunmuştu şampiyona vermişti. E, bir de e, tabi biraz e, önce tabii de duramadılar bir de bir taraftan da tüm maç aralarında da oynadılar e, mi? girdiler böyle <gülüyor> e, öyle bir durumları da var tabi. E, ayrıca da. hani Cenk Tener'den dolaylı olarak da hem de geçen hafta çok önce kaydettiğimiz bir program olmasının yayınlamamızdan dolayı e, anamadık. Metin Kurt'un e, ikinci ölüm yıldönümüydü evet. Onu da buradan rahmetle saygıyla analım ve Cenk Tener'den Tahtlı Kılıçlar isimli parçayla devam edelim. Ja, ik kan je zien. Ik ben een beetje een beetje een beetje Gezmişler, gelecekler Yani Sonsuz gemiler Yalnız filkalar Can gerekli tavanlar Içerken hayata Demişler miydi sana Öyle mi geldi bana? Zesit, şehir aptallığı. Oysa koşmak çarşılarda. Savaşmaktan Sawashmak, aslında ziek kılıçlarla. yalnızdalar Bir şeylerin izindeydim Temmuz'du ben gençtim Anlayalı bilirdim belki sessizliğin sesini Konuşmak biraz da sevişmekse bu Gece uçan bir kuş olmuş çok mu adanmışlar sokağı ki komşuydu bizim köye nüfus desen birkaç soluk benizli köle durmuşlar oralarda Ole, ole, John, dan wist ik Sonra Donatlara, suikerlere, plastic sandaalgelers deden. Krijgden, krimmende, tekenen ziek, als in de, taart de kruisdalen, taart de kruisdalen, Tahta kılıçlarla Tahta kılıçlarla Tahta kılıçlarla Radyo'da Libero'da Tekrar beraberiz Ben Olkan, Tamorgül ve İsmail Başöz'ün Yokluğunda kademeye girdik Tayfun Polat'la beraber Müzik ve futbol içerikli bir program e, Yapıyoruz Sonlarına gelmekteyiz Programın son olarak da Cenk Taner'in Tatlı Kılıçlar isimli parçasını çaldık e, Gerçekten bu da Hoş bir parça son kayıtlarından bir tanesi Yani e, böyle bir Don Quijote'luk Havası da içeriyor tatlı kalışlarda evet, Bir de hem o var hem de Mud'umu da seviyorum Sonunda ıslıklı bölüm var ya böyle bir çok... Eli cebinde ha. Gitarı sırtında Aynen öyle evet. seviyorum yani Ve sona geldik Sonda tarzı biraz değiştiriyoruz hani evet. Şu şarkılara baktığımızda Çaldıklarımızda gitar davul bas Temelinde giden E, gruplardı. İşte yüz yüzeyken konuşuruz çaldık, esas çocuk çaldık, ihtiyaç malı sizi çaldık, jengler çaldık. Son olarak hatta yani şehir hatta semt bile <gülüyor> değiştiriyoruz. <gülüyor> e, direkt tabi burada Tayfun'un semt <gülüyor> sevdasını Yo, alt metin olarak çıkıyor. İhtiyaç malı da, da Çanakkale. Yok yok. Ha, i̇yi tamam. Hadi hatta da. bayağı Çanakkale Dardanel <gülüyor> muhabbeti de vardır onda. Aa iyi. E, Şehirlere. Gidip tribüncülü, tribüncülükleri tabii, tabii, tabii, tabii. var. Tabii, tabii, Biraz tabii. ondan bahset son şarkıya gelmeden. Madem öyle bir şey var. Yani Çanakkale'de hepsi. Bir tek Murat burada okumuş. Ha. Ama o da ailesi Çanakkaleli. Yıllar sonra buluşuyorlar. Ve Çanakkale e, o meşhur başkanı vardı. Hı. Birinci ligye falan da çıkartan dönemde. Çok hatırlamıyorum. 90'lar 90 benim tarafım. Önen, önen miydi? Nezih, Nezih önendir var. belki. Ünen kan de olabilir. Nasıl? Can bizim en çok... Iı, Birlikte zaman geçirdiğimiz 90'ların ortasındır, Çanakkale'da nerede? 1. Lig'deydi, Birinci ligdeydi ve bayağı da iyi, iyi de top oynardı yani o yüzden hı hı. E, şeyden biliyorum sadece işte e, Bunlar da işte Çanakkale'deki kolejci çocuklar yani hı hı. orada Ee, ve işte estemiz kulüp başkanının oğluyla da falan da tanıldıklar derken sen küçük yani, sen küçük Eskişehir şey Eskişehirliyorum. Çanakkale muhabbeti Grup Hı -hı. oradan olduğu için takım sahiplenmesi de vardır yani. Tam Murat Galatasaraylıdır falan falan filan ayrı konu da Murat Kızlı. Ama ihtiyaç ihtiyacımız Çanakkale'nin medarı iftar bir taraftan yani. e, son şarkıya geçtik. Son şarkımızda e, bir futbol takımı kadar <gülüyor> oyunu sayabiliriz <gülüyor> ya da bir yedek grubu en azından Yener Çevik, Agabi, Evre ve Cem. James Payt. James Payt. E, Yener Çevik Söylüyor. İzmirli. Kimdir bu arkadaşlar? E, diğerleri Ankara'da bir hip hop kolektifi var, Voodoo Records diye. E, bu özellikle Agabi'nin Ezel de bu kolektife dahildi, Ay Ezel ayrıldı o 1 bir, bir buçuk sene kadar önce. Eee Kidemin programın başlangıcında da bahsi geçmişti. Gençler Birliği'nin resmi şarkısını yapan kişiden bahsediyoruz. Ay Sezen. Gayet son dönemdekiler en orijinal, en keyifli evet. kulüp müziği. Ee, ama işte başka şarkıları da var. Agabinin de sürekli bir e, Kara Kızıl Kaşkol Boynunda diye geçen böyle. Bunlar iyi MC'ler, iyi rapçiler, değişik söz yazıyorlar. Yener Çevik de e, Karşıyaka taraftarı. zaten şarkının adı da muhabbet Kara kızın yeşil kırmızı hem şark kadrö geniş hem de şarkının adınızın <gülüyor> birlikte takılmışlar futbolla tabii ki iste istemez var işin içinde. Tamam, yani şarkının adı dışında içinde her ne şey var. Ne var? Ee, ben Yenerci şey, yani Karşıyaka tarafını bilmiyorum. Hani söz ben. olarak. Ve agabi. Hı -hı. Pardon, Vudu'yu tanıyorum. Vudu e, bir şekilde oradaki hip hop kültürünü ayaklandıran e, oluşumlardan biri. Nasıl eski şehirde enforenam varsa, Ankara'da da e, Vudu tayfası var. E, bu parça'nın beatlerini yazan e, Suppa da, e, Onur da gayet e, agabi de öyle. Politik kişilikleri de var bu insanların ve sözlerinde de bu var yani. E, diğer çoğu rapçi de bölgesel ya da işte biraz da popülerleşmiş diz atma muhabbeti vardır böyle hep sen bebesin ben daha iyi yaparım ha, ha. falan filan. Diz atma işte birbirini aşağılama gibi bir laf ya, Burada da yani voodoo yapmıyor diye söylemiyorum ama söz olarak en azından e, tavır olarak çok daha muhalif ve politik bir yerde durduklarını söyleyebilirim. O anlamda da takip ettiğim, beğendiğim bir oluşum. Yener Çevik işte yani bir şey oturup futbol üzerine bir şarkı yapacaklar. suppa da bitleri hazırlamış ve bir tane de karşı yakalı var aralarında. Şarkının hikayesi böyle diyebiliriz. Gerisini sözler anlatıyor zaten. Tamam şarkıyı dinleyelim ondan sonrasında Açık Radyo'da Libero'nun sonuna son noktayı koyacağız. Devondimme mi? Mart, misluis kalm vermedenlar, groen kart. Bek 120 drfachje in Bek bek bek bek de Metro is niet, trein is er, chuf chuf. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, olanın tipi garip olur hesapla en baştan kredi değil nakit oku yani sen kredi değil çekecek kitleye müdale müzik aterik olun federi olun katlanarak söylenin kafasıysa bu alttan alak onu iple ele gülüşü tam da dayak Lık ya da bu para aga ya da sarda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 om zo'n de ukje naar de z, Kara kızıl, yeşil, kırmızı, mücadele güvene, sızı. Amazon de yüksünersiz karardı gökyüzü yıldız başka başka türkü başkalaşma var mı karanlık her kenar pusartır müdahale etmek istesen esim duaların kadar bayat barut prange her ayak tutarsız yolculuk zor olursa korkumun boğulsulağında ortalık ve bir adım bu yorgunun oğlu beyaz kadar alımlı insan ölmedik ne olur önce saygı görmek hayırı dursun hislerim yoğun sanki bizim anim müdahalemi zoru taku takibe kur nasadam kadar koltu Goedkoop, vader, mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn Yağmurundayım, bu şehrin sırta çanta kamburundayım Kaldırımda kan ve ah ben adalet arasan tamponundayım Uzun bir sohbet, hem ders dolu hem sakin Buna farkındalık dahil, hata yapmadıysa cahil Kalır bu sonuç Paris kimse değil aciz Bütün manevralar ani, tam manzaraya hakim Oldum sanarken sürpriz avlar, hayat kafil Ama atıyorken kalbim ben yapmalıyım abi Yerim olduğunda tamamlarım kaldığında yarım uykusuz Geçen sabahlarımın saflığında yarım Saf yürekler yalanlarının darlığında kayıp Küstah olma imkan. En dat is het probleem dat je bent op de systemen van jezelf niet in de tijd hebt. Je ik ben hier Ball de krant. Ik ben hier in de de krant. Ik ben hier in de krant. Evre ben James in Baya uzun bir şarkı. <gülüyor> ee, hatta yani bir futbol takımı gibi <gülüyor> dedik biraz önce de programı bu parçayla tamamlıyoruz. Tayfun Polatlı konuğumuz. Çok teşekkürler Tayfun. Teşekkür için. ederim. Datça'da icra ettik programı. Ara ara e, rüzgar sesleri. E, biraz önce köpek. Biraz önce bir köpek geldi sesi. Program zaten bir aracın kaza basmasıyla, maç Baş. sesiyle <gülüyor> başladı. Ee, çeşitli doğal seslerle birlikte icra ettik bir programı teknik masaya ve program destekçimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. İsmail Başöz ve Tam Murgül adına ben Volkan'a hepinize iyi pazarlar diliyorum.